ve teliflerindeki istinbatlarının gücünü anlıyoruz burada Muhammed bin Abdullah. Allah kendisinden razı olsun. Allah bizi cennette onunla komşu yapsın. İnşallah cennete girmiştir. İnşallah biz de onunla beraber gireriz. Allah alimlerimize rahmet etsin. Allah onların yolundan ayırmasın bizleri inşallah. Allah onlarla etsin. arkalarımızı sabit kılsın onların menajinden ayırmasın. Evet, ta'allum hadi salasi mesaile ve'l Bununla amel etmek. Dikkat et. İlk başta biz Muhammed bin Abdullah Subhanahu bak.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 Evet. Ee, şimdi bu üç şey ne? Bu üç şeyden bahsedecek bize. Üç şey şimdi daha söylemedi onları. Bu üç şey şöyle kaba olarak birinci konu tevhid-ül rububiyete biraz değinecek birazdan. Sonra uluhiyet ve bera vel vera. Vel vel vera. Tamam. Bu da zaten uluhiyetin içindedir aslında. Rububiyetin içindedir. Uluhiyetin. Ha? Bu üç şey dedi ya. Heh, üç şey. Amel et. Yani amel itikad tamam mı? Bu. Bunlar. Evet. Şimdi eee Diyor ki ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin Her Müslüman erkeğe ve Müslüman kadın. Ancak burada bir kayıt getiriyoruz biz mükellef olacak evet. Mükellef Çünkü bu, bunu illa müellifin e, beyan etmesi gerek yok Yani mesela ey insanlar namaz kılın dediğinde ne i kılın dediğinde Bunu herhalde bir çocuğun girmediği anlaşılıyordu diğer yani naslarla Bunu illa muhtasar olduğu için İlla bak buradan mükellefi kastediyorum şu bu demesine gerek yok bizim bizim gibi aklı başında insanlar bunu anlaması lazım, değil mi? Çok açık ve net. Evet. Şimdi e, tabii mükellef mükellefiyetin a, alimler çeşitli şeyler söylemişlerdir. Mükellef'in alametleri nedir? Yani işte derler ki mesela e, ihtilam olması erkeğin işte kadının işte hayız olması veya işte kadının fercinin etrafında veya erkeğin zekeri etrafında e, kılların çıkmaya başlaması bunların hepsi nedir? Ee, buluğ alametleridir. Veya 15 yaşına bu, bu alametler görünmüyorsa 15 yaşına. Mesela bir insanda ihtilam yok. Ee, ondan sonra yani bir, mesela bir kadın düşün bu hayız değil. Hayız olmadı daha. Tamam mı? Fercin etrafında da mesela kıllar çıkmadı. Ama bu kadın 15 yaşına geldi. Bu bulu çağına ermiştir. Bunu biz daha bunların münakasını aslında nerede yapacağız? Fıkıhta daha çok. Bunu kabı olarak söylüyoruz. Tamam mı? Evet. Dedi ki bu üç meseleyi bilmek bununla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 ve bize rızık vermiştir ve lem yetrukna Bizi bizi başıboş bırakmamıştır. Bel bilakes ersale ileyne rasulen bize resul yollamıştır. Hume men işte kim bu resule itaat ederse dehalel cennete cennete girer. Ve asahu kim bu resule isyan ederse dehalen nara. ateşe girer. Nedir bunun delili? Diyor ki Muhammed bin Abdullah. Ve delilü taala Allah azze ve celle'nin şu kabul delildir. Ne o? İna, arsalna ileyikum rasulun şahiden aleykom. Biz size size şahit olan resul gönderdik. Kema arsalna <gülüyor> ila firavuna resul. Firavuna yolladığımız gibi, yolladığımız resul gibi. Yani biz nasıl firavuna resul yolladıysak, size de şahit olan bir resul yolladık. Sonra bizi ilgilendiren ayetin yeri neresi? Firasa <gülüyor> firavuna resul. Firavun resul'e ne yaptı? İsyan etti. فأحزنه. Biz de onu yakaladık. şiddet, Kuvvetli, şiddetli bir şekilde onu ne yaptık? Yakaladık. Bu ve bil çok ilmi, güzel bir ıslah Onu açacağız. Şimdi bu cümleyi anladık Muhammed bin Abdüluhab'ın. Şimdi başa dönüyoruz cümlenin ve şerh ediyoruz. Ne dedi? Ennallâhe halakana ve razakana bize rızık verdi, yarattı. Bu hangi mevzuyla alakalı tevhidden? Rububiyetle değil mi? Şimdi bak. Şimdi burada iki şeyi zikrediyor. Yaratma ve rızık verme. Er risku ve halku, yaratma ve rızık verme. Şimdi bunu alimler ne diyorlar? En nimeten, iki nimet lakabını vermişler buna. En nimeten. Birincisi ne? nimet. Yani nimetül e, nimetül icad ve nimetül imdat demişler. İcad nimeti yani var etme. Allah bizi yoktan var etti bu nimeti verdi bize. Buna nimetül icad deniyor. Tuşiye de kullanıyoruz icad etme bir şeyi. Diyoruz ki buna nimetül icad, icad nimeti ve nimetül imdat, imdat nimeti. İmda, da kullanıyoruz.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 Keşke ben toprak olsaydım demeyeceklerim zaten. Ya Leyten Bak bunlar hepsi delil. İşte Muhammed bin Abdul diyor ki, işte böyle bırakmadı. Ulemiye türkne hemelen. Bizi hemel başı boş bırakmadı. Bilakis bel er sade ilayner Bilakis bize Rasul yolladı. Ki ona tabi olalım ki cennete de gidelim. Bu bu nimet nimet olsun. Değil mi? Ha. Bilakis o nimet zannettiğimiz şey sonra bize azap olmasın. Tamam? Şimdi burayı anladık. Şimdi Ulemiye türkne hemelen kelimesi kullanıyor Muhammed İbn Abdülham. Hemel kelimesinin. Şimdi bu Heme'le biz Türkçe'de başıboş veriyoruz. Manasını veriyoruz. Ve güzel bir manadır da aslında. Ancak Heme'l İbnü Faris'in dediği gibi. İbnü Faris bizim Arap dili edebiyatı alimlerimizdendir. Arap dili edebiyatına ismini altın arka yazmış, yazdırmış nadir insanlardandır. Nasıl işte Sisibebey var, İbnü Faris var. Değil mi? Ezheri var vesaire. Tehzibül Lugası. Değil mi? İşte Lisan-ül Arap. Değil mi? Vesaire bunlar. Bunların hepsi bizim için nedir?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 O yüzden hem el kelimesinin ilmi islah bak Muhammed bin Abdul çok güçlüdür ibarelerde. O yüzden mesela e, bazı Muhammed bin Abdul tanımayan ve ona düşman olan ve hayatında kitabını okumamış günümüzde yaşayan ilimden uzak bazı cahil insanlar tutuyorlar Muhammed bin Abdul sövüyorlar İbn Teymiye sövüyorlar ve hiç kitaplarını okumadıkları halde dönmedikler halde.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 Ya dedi ki Muhammed İbn Abdülrahman'ın kitapları çok muhtasar herhalde çok böyle bir ilmi yok şey yok ben dedim, güzel kardeşim bak e, gel senle bir gün oturalım Muhammed bin Abdülrahman'ın kitabının istediğin yerden bir konu seç senle o bir ders yapalım bak ben sana anlatayım Muhammed bin Abdülrahman nasıl ibareler konu nasıl istimbatlar ediyor vesaire. Tamam. sonra ona ben bir kaç şey anlattım falan hakikaten haklısın dedi ya böyle bilmiyordum vesaire. O yüzden aslında hatta bir kısa anlattım hatırlarsan. Bir, bir, bir alim, iki üç cumayı, yani alim diyorum, bir e, tarikatın şeyhi, Hindistan tarafında mı şey bir, Pakistan tarafında mı? Cuma hutbelerinin ilk üçlü beş haftasını Muhammed bin i Abdülvahhab'a sövmeye ayırıyor. Tamam mı? Bir gün çıkıyor, kap, tutuyor kitabı tevhidin kaplarını, yırtıyor isim kısmını tutuyor önüne seriyor. Adam da okuyor ya ne güzel kitapmış. Sonra diyor ki işte, kısaca anlatıyorum tabii işte bu senin sövdüğün adamdı diyor en sonunda. Tamam mı? Bu onun kitabı yani. Böyle insanlar, herkes uzaktan tanır.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 Burada ne diyor? Bak sonra geliyor ne diyor? Devam ediyor. Diyor ki İlham. Tekrar diyor ki rahimekallah. Yine başlıyor. Allah sana merhamet etsin. Her Müslüman kadına, Müslüman erkeğe şunları bilmek vaciptir. Musun? İşte insanlarda hep ne var? Zan var ve ön Öyle. yargı var. Tamam. Allah Muhammed bin Abdülbahab'ın mekanını cennet yapsın. Eğer Allah azze ve celle ona şefaat hakkı verecekse onu cennetine sokacaksa İnşallah Rabbim onun şefaat nazil olsun inşallah. Sübhanallah. Çok büyük halim. Ne delil hemen ya ve razakana ve lem yetrukna hamelen. Bizi yarattı, rızık verdi ve bizi hemel bırakmadı. Tamam? Bizi hemel bırakmadı. Sonra buna ne neyi delil getirmişti? İnne ersalna ileykum rasulen. Biz size resul yolladık. Şahiden aleykum üzerinize şahit olan. Kema ersalna ila firavna rasule. Firavna yolladığımız gibi. Tamam mı? Firavun ne yaptı? Rasule ne yaptı? İsyan etti. Biz de onu yakaldık. şiddet bir şekilde yakaldık. Şimdi bu vebil şiddet diye tercüme ediyoruz. Ama bunun da hemel gibi ilmi böyle bir kelimedir bu. Onu da anlatacağız birazdan. Ama ondan önce şuraya değinmek istiyorum. Şimdi ayette ne dedi? Asa firavunur resule. Firavun ne yaptı? Rasule ne yaptı? isyan etti. Şimdi isyan kelimesi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 Ama küfür olmayan isyan. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki bu, e, e, şeyde bu, Ali İmran suresinde bu. Hatta izâ feşiltum ve وت, tenazatum fil Emri aseytum min ba'di er, erâkum matuhibbûn. Yani diyor ki siz zaafa düştünüz. Tamam mı? Zaafa düştünüz. Yani peygamberin emri konusunda tartışmaya e, kalktınız. Yani böyle çelişkiye düştünüz diyor. Arzladığınız şeyi size gösterdikten sonra zaafa düştünüz diyor Allah Azze ve Celle.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 Sonun ne olduğunu söylüyor? Cehennem. Allah. O zaman buradaki isyanın büyük isyan olduğunu anlıyoruz. Bu ayette ne anlıyoruz küçük isyan. Neden? Çünkü bahsedilen kim? Sahabe. O kadar. Tamam. Bu mesela bir karinedir. Tamam Evet. Şimdi burada şey var. Muhammed bin i ayetle istişat ederken dedi ki ayette ne dedi? فَاسَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ Firavun ne yaptı Resul'e?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 di en husnâ manası mevcuttur kendisinde. Yani Allah Azze ve Celle'nin Celle kelamı hiçbir şeyle tesavih edilmez. O yüzden e, Kur'an-ı Kerim süphanallah acayiptir yani. Her cümlesi, her kelimesi bir ilme, bir fıkha delalet eder. Bir o yüzden Allah Azze ve Celle niçin e, tahaddi ediyor? Hadi getirin bakalım bir mislisini bu, bunun. Yoksa bir şey tutun bir, bir ayet yazamaz mı bugün yani şey bir şey yazıp da bu al işte yazdım diyemez mi? Ama Allah bundan ne kasdedi? Yani siz de benim gibi bir cümle oluşturun ne kasdediyor? Yani sen bak ne yazarsa yazsın birileri ne yaparsın? Biz hangi kitap olursa olsun e, Kur'an ve sahih sünnet dışında Resulullah sözü dışında ne oluyor? Hatalar mutlaka çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama Allah'ın Kur'an'da hiçbir şey bulamaz. Hiçbir şey. Evet. Şimdi ne dedi Allah bu ayette? Fakazına hu akzanu biz firavun itaat e, masiyet ettiği zaman ne yaptık biz onu wabiil bir şekilde yakaladık. Şimdi wabiil demektir, şiddeten yani wabiilen yani şiddeten yani şiddetli bir şekilde yakaladık. Şimdi wabil şimdi bu wabiyla wabilden almış. Wabil deriz ki al wabilu hu Wabil ne, ne, ne demek şiddet? O yüzden şiddetli bir şekilde yakaladık diye tercüme ederiz. Yani Şiddet denir ve ma yeşukkü alel insan ve insana meşakkatlı gelen şey demektir aslında. Bir de diğer bir tabirle vabil kelimesi. O yüzden diyoruz ki vebal, vabil şiddetli her şey için kullanılan bilen bir kelimedir. Yani sen bir şeyin şiddetli olduğunu gördün ona vabil ismini verebilirsin. Lugat olarak ha? ama örfte kullanılmış kullanılmamış o ayrı bir mevzu. Tamam mı? kullanılmış kullanılmış o ayrı bir mevzu. Ama vuku bulan her şiddetli şeye biz ne diyebiliriz? Vabil diye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 e, Hoşnutunu kazanmak için ve nefis e, işte nefislerinde olanı sağlamlaştırmak, tespit etmek için, değil mi? E, dağıtanların durumunu işte yüksek bir tepede e, bulunan ve kendisine bol yağmur düşen iki kat veren bir bahçenin durumu e, gibidir vesaire. Tam? O öyle bir bahçedir ki ona bol, ona vabil isabet etmiştir. Yani bol yağmur. Allah teferavını vabil olarak almıştır. Yani şiddetli bir şekilde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 Ah, yok mu Celalin hataları? Evet. Yani isim sıfatlarda İmam Suyut'u yazmış ve hocası iki Celal. Celale'nin olmuş iki Celal. Ha, bunlar yazmış, hocası tamamlayamamış vesaire. Ne yapmış? Ee, ama mesela günümüzde var alimler mesela Celale'nin ufak tefek e, dipnotlar yapıp da hatalarını belirler. Öyle alıp okursun. Celale'nin mutlaka mutlaka okunması lazım. Türkçe'ye de çevrildi zaten. Şimdi e, bunu da anladık. Fe akazinehu akzen uve bilen diyor Allah Azze ve Celle. Tamam O zaman birincisi neymiş abi? Allah bizi yarattı. Bize rızık verdi. Bizi baş boş bırakmadı. Bir bize Rasul yolladı. Kim ona itaat ederse cennete girer. Kim ona isyan ederse ateşe girer. İsyan ettiğin ne? Firavun bu kıssası şeyini e, örnek verdi. Yine Allah'a zaten Kur'an'da buyuruyor ki وَمَنْ يُطِحَ اِللّٰهَ وَرَسُولَهُ fakat faze فَوْزَ azime. Kim Allah'a e, ve Resul'üne itaat ederse e, azim bir kurtuluşa ne yapmıştır diyor zaten ermiştir diyor. Şimdi devam edelim. Ee, ha, e, bir de şey burada e, Subhanallah bu ayetle alakalı imanî kesirin mü müthiş bir sözü var Subhanallah. Şimdi diyor ki fi akazinahu akzan ve bilal diyor ya biz Firavun'u yakaldık resul e isyan edince. Şimdi Firavun kime is isyan etti? Emran ibn Musa. Doğru mu? Musa Aleyhisselamı. İsyan etti. Şimdi geçmiş ümmetlerin başına hemen isyanlarından dolayı felaket geliyor değil mi? Bize geciktiriliyor. Şimdi bak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 Faziletli, eşref sahibi, kazamet sahibi. Evet. O zaman biz çok daha helak oluruz. Düşün iki tane karşıda faziletli şey var. Evet. Değil mi? Sen ikisine de isyan ediyorsun. Hangisi isyanda daha kö kötüdür? Faziletli olana. Muhammed aleyhisselam, İbn-i İbn Musa, Musa aleyhisselamdan daha faziletli. Peygamber'in dua sorması. Neyi var?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 seniye ikincisi anne Allah en Allah Allah muhakkak ki Allah layardda razı olmaz. ne en Yuura Kemehu kendisine şirk koşulması ama kendisiyle beraber şirk koşulmasına Ahadün kim olursa olsun bu herhangi birisinin kendisiyle şirk koşulmasına ne yapmaz razı olmaz fi ibadeti yine de ibadetinde la mele mukar ne yaklaştırılmış bir melek? yakınlaştırılmış bir melek? Allah'a yakın olan melekler var Allah'a en yakın olan melekler ne? arşın etrafında olan me Vela nebi Yunusel, ne de gönderilmiş bir nebi. Buna delil ne diyor şimdi? Ve delilu kabulu Teala. Buna delil? Enel mesaji delilah, mesajlar Allah'ındır. Fala ete du'a Allahi ahdan. Allah'la beraber başkasına dua etmeyin. Evet. O zaman birincisi neydi? Allah bizi yarattı, on, değil mi? Bize rızık verdi vesaire. Rububiyetten biraz bas. İkincisi Allah kendisiyle beraber şirk koşulmasını ibadette.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 Felat Allahla beraber ne yapmayın. Kimseye dua etmeyin. Şimdi ibare dikkat edelim. Diyor ki: Ennallah elayarda. Allah razı olmaz. Neden razı olmaz? Kendisine şirk koşulmasından. Şimdi Allah'ın iradesi vardır. Allah irade eder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 Yok, hayır, küfür. Hayır, Yok küfür de yok. onlar dedin ya sen. onu, onu gerektir, rızasını gerektir dedin ya. Hı. Adam orada direkt olarak bunu zikrediyor ya. Yani. Hani biz normal efes sünnet bu zikretmi. Adam orada zikrediyor yani. Aslında o son anında diyor, bilinmiyordu. O imanıyla öldürüyor. Yani şey diyor. Vefatlı, şey, imanıyla. Öldü. Allah azze ve celle e, hayır, denerek... Onlar sap, böyle evet. ya, İşte ala kulli hal. Evet.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 La razı la ibadeti küfür. <gülüyor> Kullarından neye razı olmaz? Küfre razı olmaz. Al sana ey kaderiye. De sapmış insanlar alın sizlere diye. Evet. Tamam? Alın size. El yevme akmel tu lekum dinakum. Bugün sizin dininizi kemal erdirdim. Ve razitu lekumul İslam'ı Din olarak sizden razı. Neyden razı oluyor? İslam'dan. Yani küfürden razı değil. Demek ki Allah azze ve celle bir şey dilemişse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 Tamam. Evet. Yine demin okuduğum ayet. İntek intek furu fe inallaha ganiyun ankum. Allah sizden ganiydir. Ve evet. la yerza li kufur. Hatta devamında ne diyor? Ve enteşkuru yerdahu lekum. Eğer şükrederseniz işte bundan razı olur. Görüyor musun? Bak. Ayetin böyle siyak sibakın ilmiliğine bak yani. Evet. Şimdi burada e, yine cümleye başa alalım. İkincisi neydi o zaman? Allah hala yada en Yuşrakkem o kendisine şirk koşulmasını ne yapmaz affetmez Ahadın herhangi bir şey. Fi ibadeti ibadetinde la melekün mukarrap bu ne yaklaştırılmış bir melek ve ne bir Musel ne de gönderilmiş bir nebi. ne neyi söyledi bunu hangi ait edip dedi ki bu en el <gülüyor> mesaci mescitler kimin Allah'ın fela umme Allah'i Ah <gülüyor> Allah'la beraber ne yapmayın dua etmin <gülüyor>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 O zaman Allah'la beraber başına dua etmeyin. Ben mescitte etmiyorum. Ben işte evimin terasında ediyorum. Ben piknikte ediyorum. Ben balkonda ediyorum. <gülüyor> Çıkamaz mı? Çıkar. Şimdi bu... Başka ayetler var zaten onlar ediliyor. O değil. Ama bizim babımız, bizim asıl derdimiz her zaman beyan ediyoruz. Biz bir ayetle istilal ediyorsak... <gülüyor> tamam mı? Onu biz tek başına da ehli sünnet olarak yettiririz eğer delaleti varsa. <gülüyor> ha. Biz diyoruz ki burada asıl kasız secde edilen yerler Allah'ındır. Çünkü mes mesacidin tekili ney?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 Olmasın. Olmasın. O zaman sema ı secde yeridir. Tamam mı? Evet. Sapık çıkar, sapıklar Ben o zaman uzayda ederim. Anlatabiliyor muyum? Ya bu delil ama Böyle pek bir insan çıkmaz da var. aşırıları var. Hani bugün adam husus hikamda neler söylüyor. Çıkar. Bunlar çıkar yani. Anlatabiliyor muyum? Çıkar. Herkes çıkar. Heh. Şimdi o zaman diyoruz ki mescitler Allah'ındır. Yani secde edilen. Hatta şunu desek Arap dili edebiyatına ve Kur'an'ın belagatına kesinlikle ters değildir. Secde avuzları Allah'ındır.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 Eğmeyin. Kimseye o secde avuzlarınızı secdeye koymayın. Evet. Tamam. Bunla da anlayabiliriz. Şimdi dikkat edelim Erhan abi. Diyor ki Ennel <gülüyor> mesajı delillah Fela ted'ûme Allah'ı ehadın. Allah'la beraber mi diyor? Allah'tan gayrısını mı diyor? Allah'la beraber. Bak, bırak Allah'tan gayrısını. Hani bazıları var bugün Allah'ı tamamıyla bırakmış. Allah'tan gayrısına zaten ibadet ediyorlar. Allah'ı tamamıyla bırakmışlar. Çok azcık ederler Allah'a.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 Ahad'un kelimesi ne? Bir demek. Bir şey. Bunun marifelisi nasıl okunur? El-Ahad. El Şimdi burada El-Ahad mı diyor, Ahad mı diyor? Ahad, ahad diyor. O zaman Nekira. Evet. Diyoruz ki Nekira bir kelime. Yani eliflamsız bir kelime. Tabiri caiz. Aslında illa eliflamsız denmez. Hani Kaba bir tabirle anlatıyorum ki böyle biraz el avam diliyle tabiri caizse anlaşılsın. Evet. Yani e, e, eliflamsız bir kelime diyelim ona evet. böyle. Ya, evet.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 İşte kim Allah'a bizi yaratan Rabbimiz olduğunu bildik. Hı hı. Tamam mı? Sonra buna şirk koşulmadı ikinci olarak. Üçüncü olarak da şunu yapmamız gerekir. En men ata'ar rasule. Kim Resul'e itaat ederse ve vahhadallah'ı, Allah'ı bilirse. La yecuzu lehu muwalatun men haddallah. Allah'ın sınırlarını aşan, verasûlehu. ve Resul'e ve Resul'ün sınırlarını aşanlara muvalat beslemesi, sevgi beslemesi şey. caiz değildir. Ve lev kane aqraba bu en yakın olsun. Ve delili kavluhu teala buna delil ne? Allah Azze ve Celle'nin şu kavli. La tecidu kavmen. Sen şöyle bir kavim bulamazsın yani. Böyle bir kavim olmaz. Olmaması lazım. Yu'minune billahi vel yevmil ahir. Bunlar geliyor Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlar. Sonra da Yuveddune men haddallâhe ve Rasuluhu. Sonra da Allah'ın ve Rasûlünün sınırlarını aşanlara sevgi besliyorlar. Böyle bir kavim olmaz. Olmaz olsun tabiri caizse. Evet. Tamam Bu Arap Arabdili edebiyatında belagatında olmaz olsun dersin yani. Tamam mı? Ve lew kânû âbâehum. İster bunlar babaları olsun ebnahum ve oğulları ev ihmanım ve kardeştır ev aşııhum ve aşiretleri ule iki kefikulu bihimil iman kulü bihimul iman işte Allah bunların katlerini ne yapmıştır imanı yazmıştır ve bi dehum bir ruhummin veruhla desteklemiştir bunların tefsiri gelecek yhum cennetin tecrimin tahtihel en herruh hal onları altlarından ırmaklar akan cennetlerde ebedi olarak koyacaktır Allahumme Allah bizi onlardan kılsın. Radiyallahu anhum ve an. Allah onlardan razı, razı olmuştur. Onlar da Allah'tı. Ulaike hizbullah. İşte bunlar Allah'ın hizbidir, askerleridir. Ela inna hizballahi humul muflihun. Allah'ın askerleri